Nayla iyi Herhalde tamamdır öyle değil mi? Evet, buyurun. Tamam başlayabiliriz. Başladık mı? Evet. Tamam. Allahu billahi minash-şeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve's-salatu ve's-selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmein. Geçen dersimizde son olarak bu mübarek suresinin yani Zuhruh suresinin 9. ayet-i kerimesini görmüştük. Bu ayet-i kerimede Cenab-ı Allah Resulullah aleyhissalatü vesselama hitaben ve onun şahsında tabi benzeri durumlarda ve davette bulunan kullarına hitaben şöyle buyuruyor ard. Yemin olsun sen onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan le yekulunna halakahunnel azizul alim. Andolsun onları aziz ve alim olan yaratmıştır diyeceklerdir. Onlar belki bu şekilde cevap vermeyeceklerdi. Fakat burada şuna işaret ediliyor. Akıl ve idrak sahibi, izan sahibi bir insan dünyanın neresinde hangi zamanda böyle bir soruya muhatap olursa dediğim gibi aklı, izanı ve insafı elden bırakmamak şartıyla verecek cevabı sadece bir tanedir. Çünkü bu cevabın dışında doğru, bedihi yani apaçık, fıtratla örtüşen ve hakikatle aynı şekilde birebir örtüşen bir başka cevap vermeye imkan yoktur. Bunun dışında verilen cevapların hiçbirisi ne akla uygundur eğer verilecek olursa o da ne akla uygundur, ne fıtratla bağdaşır, ne hakikatle örtüşür. Bundan dolayı Kur'an-ı Kerim verilmesi kaçınılmaz olan cevabı eğer dediğimiz şartlarda, insafı elden bırakmaksızın akıllarını kullanarak ilim ve fıtrat ile örtüşmek yani hakikati dile getirmek endişesiyle cevap verecek olurlarsa verecekleri cevap bu olacaktır. Bir sonraki ayet kerime ise yine Allahü Teala'nın genel olarak gökleri ve yeri yaratmasını kendi varlık ve birliğinin bir delili olarak gösterdiği ve sıtratın ilmin aklın kaçınılmaz olarak bunu kabul edeceğine değinildikten sonra Cenab-ı Allah bize göğü de yeri de gelişi güzel ve bizim bizim varlığımız ve bekamız ile örtüşmeyecek bir mahiyette yarat bakıyorlar. Aksine bunları bizim emrimize ve istifade edeceğimiz şekilde verip yaratmış olduğuna işaret ediyor o mücahit-i kerime. اَلَّذ۪ي <gülüyor> جَعَلَ <gülüyor> لَكُمُ الْاَرْضَ O Gökleri ve yeri yaratan ki yeri sizin için bir döşek, rahat edip dinleneceğiniz bir döşek gibi konudur. Rani Kerim'in benzetmeleri, istiareleri gerçekten güzel ve birebir hakikatle örtüşen benzetmelerdir. Allah yeri sizin için bir meht, bir beşik, bir döşek olarak yarattı. Meht kelimesi ayrıca bir şeyi hazırlamak anlamında, imkan vermek anlamında da kullanılıyor. Bir manası da bu. Yani Cenab-ı Allah yüzünü sadece dinlenmek anlamıyla değil aynı zamanda kolay bir şekilde hayatınızı sürdürebilmeniz için ifade ise o yerden gerektiği gibi istifade edebilmeniz için gerekli imkan ve suretlerde yaratmıştır öyle ya düşünün ki Yeryüzünün her tarafı dümdüz kaya olsun. Bir an için öyle düşünelim. Veya düşünün ki bir an için yeryüzünün her tarafı bataklık olsun. Eh bataklıkta belki bazı hallerde o da bataklık değil sulak yerlerde. Bataklık olursa o da yapılamaz. Belki pirinç ekebilirsiniz, çeltik ekebilirsiniz. Fakat başka nasıl istifade ediyoruz şimdi oradan? Ama öyle yaratmadım. Kayası da var. Verimli arazisi de var. nispeten kral olanı var. Şöylesi de var, böylesi de var. Envai çeşit. Ve siz bu arazinin her bir tarzını ve daha doğrusu nitelikte olanını kendi menfaatinize en verimli olacak şekilde kullanabilecek şekilde hazırladı Cenab-ı Allah'ın. Başka yerlerde bu teferruatı veriliyor. Mesela, diyor Cenab-ı Allah. O Yerden yetişen bitkilerden, meyvelerden, sebzelerden vesaireden hem siz yiyin hem de davarlarınızı otlatın diyor. Her birisinin tek tek ondan istifade edebileceği yani bizim de davarlarımızın da istifade edebileceği bir tarzda bir şekilde yaratmıştır Cenab-ı Hak. Evvela böyle hazırladı. İkinci olarak ve ce'ale lekum fîhe Bakınız bu çok önemli bir nokta. İnsanların dünyanın öbür tarafında hatta yaşadıkları mıntıkanın daracık bölgenin öbür tarafında ne olduklarını bilemedikleri tahayyül edemedikleri hatta şu gördüğümüz sınırlı alanın dışında bir başka yer var mı? diye düşünemedikleri bir zamanda Allah ta dünya yarattığından beri ve ceale lekum fihâ subule diyor. Ve size o yerde sizin için yürüyüp gideceğiniz, takip edeceğiniz yollar yarattı. Düşünün ki Karadeniz'in dağları geçit vermiyor. Düşünün ki güneydeki ad deniz torosları geçit vermiyor. Dağların bu tarafında olsun öbür tarafında olsun yaşayanlar o şimdiki imkanların sonradan insanların elde ettikleri sahip oldukları ortaya çıkardıkları koydukları imkanların olmadığı bir zamanda bir bölgeden öbürüne bir taraftan diğerine nasıl geçeceklerdi? Ve tarih bu yollar olmasaydı nasıl olacaktı? Faraza, Anibal, Kartaca'dan çıkıp Roma üzerine geldiği zaman eğer o Alp dağları geçit vermemiş olsaydı böyle bir şeyi nasıl düşünecekti? Efendim, Cengiz Han ve torunları bu kadar dağları, Moğollar vesaireler aşıp yeri geldi dünyanın batısına doğru ilerlediler, göç ettiler veya fütuhat yaptılar. Yeri geldi Hindistan'a kadar indiler, oradakiler de oraya, oradakiler buraya vesaire. Kısacası bu yolların yaratılması sadece medeniyetin ilerlemesi ve gelişmesi için değil genel olarak tarihin ortaya çıkmasında da çok büyük rolleri olmuştur. Ve Cenab-ı Allah bunları yeri yaratırken tabii olarak bu dağlarda bu yolları var etmiştir. Hatta çöl gibi durumlarda seyahat ettiğimiz zamanlarda Kaybolma ihtimaline karşılık bir başka yerde de belirtildiği gibi Cenab-ı Allah yerde de gökte de bir takım alametler, gökteki yıldızlar ve yerdeki büyük dağlar, belli hususlar yani yerin tabiatında mevcut olan halleri bir alamet olarak yarattı ki yol izlenebilsin, takip edilebilsin. Denizde ve karada yollar. O olmasaydı. Yollar olmasaydı. Bugünkü uygarlık olsun, geçmişteki uygarlıklar olsun. Kısacası ben yalnız uygarlıklardan bahsetmiyorum. Tarih çok daha farklı ve değişik olur. Biz bugün belki dünya tarihinden bahsedemeyeceğiz. Sadece daracık bölgelerin tarihlerinden söz edeceğiz ama kara sonradan deniz yolları eklendi. Sonradan hava yolları eklendi. Sonra da insanlar tabii olarak mevcut olan bu yollarla yetinmeyip yeni yollar inşa etmek, açmak durumunda kaldı. Onun için Cenabı Allah Yalnızca bizi ve kainatı yaratmakla taşa kalmadı. Onun yaratması bununla sınırlı değildir. Tarihin akışını da tayin tespit eden ve gerekli ne lazımsa yaratıp var eden de Cenab-ı İşte onun için diyor ki وَجَعَلَ لَكُمْ ف۪يهَا سُبُلًا kum تَهْتَدُونَ Hidayet bulursunuz. Gitmek istediğiniz yere bir manası da bu. Yani dini manada hidayet bulursunuz. Elbette öncelenen manasıdır. Bu yollar üzerinde düşünüp tefekkür edeceksiniz. Bunların size olan faydalarını Cenab-ı Allah'ın bu faydalarla kalp etmiş ve baştan beri var etmiş olduğu üzerinde düşünüp ona doğru giden yolu bulup hidayete eresiniz. Bir de o yolculuklarda gitmek istediğiniz yere gideceğiniz yolu bulasınız. O yola varasınız diye allah Teala bu yolları yaratmıştır. Arkasından devam ediyor. Yani Cenab-ı Allah gökleri ve yeri yaratmakla kalmadı demek istiyor. Kainattaki her bir hadiseyi, beşeriyet tarihindeki ve geleceğinde ve hali hazırında hiç fark etmez her bir değişimi, her bir alanı, her bir hali yaratıp var eden odur. Sebepler başkaları tarafından icra edilmek üzere sünnet-i ilahi gereği tayin ve tespit edilmiş olsa bile. Devam ediyor. وَالَّذ۪ينَ الزَّلَم۪ينَ السَّمَاءِ مَاً بِقَدَرٍ Ve o Allah ki semadan bir su indirdi. Birçok yerde bu semadan indirilen su buradaki kayıt ile birlikte zikredilmiyor. Mâ'en bi'kader <gülüyor> Belli bir miktar ile ezelden beri tayin ettiği ve zamandan zamana mekandan mekana değişen Belli bir miktar ile suyu indirir. Ne zaman dilerse, ne zaman tayin ve takdir etmiş ise, o zaman gelince o yere o miktarda iner. Bunun da çeşitli sebepleri vardır. Hatırıma şu hadis-i şerif geldi, sahih bir hadistir. Hatırımda yanlış kalmadıysa İmam Bukhari de bu hadisi İsrailoğullarının haberleri ile ilgili bir bölüm var. Orada zikrediyor. Ama yanılıyor olabilir. Hatırımda şu anda kalan o. Diyor ki günlerden bir gün İsrail oğullarından birisi veya salih kullardan birisi tarlasında çalışırken Buluta birisinin seslendiğini görür. Filanın arazisine doğru git ve orayı sula diyor. Adam bu işe hayret ediyor. Buluta birisi sesleniyor ve oraya doğru gidiyor. Bulutu takip ediyor. Bakıyor ki tarlasında çalışan bir adam gerçekten o bulup o tarlaya yağmurunu yağdırıyor. Sebebini öğrenmek istiyor. O zata tarlasında çalışan o zata soruyor. Diyor ki Allah adına sana ant veriyorum. Bana doğruyu söyle. Ben sana sana senin tarlana şu yağmuru yağdırıp suyunun buraya kadar akmasını sağlayan veya sebep olan buluta birisinin filan adamın tarlasını sula diyerek senin ismin de budur adlandığım kadarıyla ya buraya yağdırdın diyor. Allah adına sana ad veriyorum bana söyle sen ne yapıyorsun? Madem ki diyor, bana bu andı verdin o zaman sana söyleyeyim diyor. Ben bu tarladan aldığım mahsulü ürünü üçe bölüyorum. Bir bölümünü tekrar buraya tohum olarak bu araziye geri iade ediyor. Bir bölümünü gelecek mahsule kadar bize yetecek şekilde aileme geçindirmekle yükümlü olduğum kimselere ayırıyorum. Bir bölümünü de fakir fukaraya ihtiyaç sahiplerine dağıtıyorum. Tabi hadis-i şerifin anlamı mucizevi tarafı üzerinde durulacak çok tarafları var. Konumuz olmadığı için biz burada şunu söylemek istiyoruz. Su, yağmur, zaman ve mekanı da gelişigüzel tayin edilmiş değildir. Biz sadece zahiri sebepleri bile biliyoruz. İşte bulut oluşacak, bulut yağmur bulut olacak, rüzgar esecek ve neticede orada yağmur yağacak. Ama niçin orada da burada değil? Niçin bugün veya bu ay bu mevsim değil de şu ay, şu gün, şu saatte bu kadar yağdı. Bunun yine beşerin Allah'ın razı olup olmayacağı şekilde yaşamakla da alakası olduğunu görüyoruz. Bunu maddeci bir akıl, Allah'ın hikmet ve tedbirini kabul etmekte zorlanan bir akıl idrak edemez, anlayamaz. Biz, bizim bu kainattan sağlıklı ve mükemmel şekilde istifade edebilmemiz, bu ayet-i kerimelerin de işaret ettiği şekilde Allah'a ve Allah'ın rasulleri ile göndermiş olduğu şeriate tabi olmamızla mümkündür. Nitekim Cenab-ı Allah bir yerde şöyle buyuruyor. Eğer o ülke ahalisi iman edip takva sahibi olurlarsa biz onlara göklerden ve yerden nice bereketler açarız. Bereketlerin kapılarını açarız. Bunun idrakinde olmamız ve ona göre hayatımızı tanzim etmemiz halinde ve bunun Cenab-ı Allah'ın rahmetini celbedecek nitelik ve yeterlilikte olması halinde ayet-i kerimenin sırrının tahakkuk edeceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Ondan sonra bir kader dedik ya bu kelime burada çok önemli. Bir miktar ile. Mesela sadece bugün suyun devri daimi veya yağmurun veya su hareketindeki sudaki devri daim hareketinden ibaret değildir bunun Bu devri ile ilgili nazariyeye göre her sene güneşten gelen ışık vesaire falan sabit olduğuna göre denizlerden buharlaşan miktar sabittir yağın miktar da sabittir bu kadarı artık sanırım bilhassa küresel ısınmadan bahsedilen şu zamanlarda artık geçerli olmayabilir her sene aynı miktarda buharlaşma olmayabilir ama şu doğrudur Allahu Alem buharlaşan kadar yağmur yağar Buharlaştığı kadar su her sene ne kadar buharlaşıyorsa o kadar yağmur yağar yeryüzüne. Ama nereye yağar? Allahü Teala'nın yine kaderine, takdirine göredir. Ayet-i Kerime aynı zamanda bu kelime bir de kadere imanı da işaret ediyor. Suyun bile yağmurun bile belli bir miktar ve takdir ile yağdığını dikkate alacak olursak kainatta takdir ve bir miktar ile olmayan hiçbir şey yok. Nitekim ayet-i kerime de böyle söylüyor. İnna kulle şeyin halaknahu biqadar. Biz her bir şeyi bir ölçü ve bir miktar ile yarattık. Buna Zaman ölçüsü, mekan ölçüsü ve bu zaman ve mekan ölçüleri içerisinde mazhar olunan şeyin mahiyeti ve ölçüsü de dahildir. İşte kader de budur. Ve Cenab-ı Allah bu kaderi ve mukadderatı ta ezeli ilmiyle baştan beri bilip vakti gelince öyle tahakkuk ediyor. Peki bu belli miktarda indirdiğimiz su netice itibariyle neye sebep oluyor? Neyi ortaya çıkartıyor? Fe bir bihi beldeten meyta Biz o su ile ölmüş bir beldeyi bir ülkeyi ne yaparız? Yeniden diriltiriz. Neşr inşar ya ile aynı anlamı Onun için kabirden kalkışa da müşur deniliyor. Biz böylelikle diyor ölmüş bir ülkeyi o ile canlandırırız. Öyle Kışın bakıyorsunuz işte ne bitki, ne sebze, ne meyve, sera, teknikleri ne bir kenara bırakacak olursak Olmuyor. Arazi ölüyor yani. Ölmüş hükümdedir. Hayat ebaresi yok. Ölmüş bir ülkeyi o su ile diriltiriz. Bakın, su bir sebep. Ve Araziden ölü araziden canlandırılarak bitkilerin, ağaçların vesairenin yaşarması de bir neticedir. Fakat bu sebep ile netice arasındaki o irtibat nasıl oluyor da oluyor onu göremiyoruz. Tamam su aman ne Ama arkadaş. Toprağın altındaki bitkinin tohumun ağacın yapraklanmasıyla bunun ne ilgisi var? Nasıl oluyor da oluyor bu? Özünü bilsek de bilmesek de bu tahakkuk eden bir gerçek, bir hakikat olduğuna göre bunu inkar edemediğimize göre bunun bilinmeyenleri ne kadar çok olursa olsun böyle bir netice vardır ve böyle bir hakikat ile karşı karşıyız. Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bu şekilde yeryüzünün ihya edilmesini, canlandırılmasını ölümden sonra dirilişe de bir delil olarak gösteriyor. Bunun için ayet-i kerime de 11. ayet-i kerime böyle bitiyor zaten. Kezalike tuhracun. İşte siz tıpkı bunun gibi çıkartılacaksınız. Ölümden sonra bunun gibi çıkartılacaksınız. Kur'an-ı Kerim bizi işte bu şekilde tefekküre çağırıyor. Davet ediyor yönlendiriyor. Tefekkür ve taakkul bize imanın hakikatlerini gösterdiği ve onlara ulaştırdığı kadar kıymetlidir. Bunların derinliklerini kavramımıza yardımcı olduğu kadar değerli. Onun için Kur'an-ı Kerim bize akletmekten fikretmekten bahsettiği gibi bu fikretmenin tatbikatını da bize gösteriyor. Akletmenin tatbikatının nasıl olacağını da bize gösteriyor. İşte burada bize dağlardan, göklerin ve yerin yaratılışı üzerinden semadan indirilen sudan ve bu su ile ölmüş yerin canlandırılmasından bahsediyor. Bunlardan söz ederek bunlar üzerinde düşünmemizi ve gösterdiği veya arzu ettiği neticelere ulaşmamızı istiyor. Ayet-i kerimeler devam ediyor. Bakınız 12. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah ne buyuruyor? Ve sahirübillah halak <Sessizlik> al الْاَزْوَاجَ Kullaha. Bütün çiftleri istisnasız. El ezvec dese sadece anlaşılır yani. Çiftleri yaratar, yaratandır. Çift. Ne kadar işte çift dediğimiz varlık varsa artı eksiden tutun erkek ve dişiye varıncaya kadar bütün çiftleri yaratan o küllehe burada tehdit içindir. Acaba onun yaratmadığı çiftler yok mudur diye düşünmeye veya böyle bir şeytani vesveseye mahal bırakmamak için gelmiş bir tehditdir. Ve o Allah ki bütün çiftleri yarattı, yaratandır. وَجَعَلَ لَكُمْ fulki الْفُلْكِ وَالْاَنْعَامِ مَا تَرْكَهُونَ Bahsettik az önce Allahü Teala yol yeryüzünde yollar yarattı. Peki bu yollardan biz nasıl yararlanacağız veya en azından Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu döneme kadar. Ve ondan sonra hatta diyebiliriz ki makinenin İcadına kadar insanlar neyden istifade ediyorlardı yolculuklarında? Ne araç kullanıyorlardı? Karada hayvanları yolculuklarında yük taşımak ve kendilerini taşımak üzere kullanıyorlardı. Deniz yolculuklarında da gemilerden istifade ediyorlardı. İşte insanoğlunun Cenab-ı Allah'ın kendisine verdiği kabiliyet ve imkanlarla zamanı geldi makine icadı oldu. Arkasından işte taşıyan motorlu araçlar vesaireler trenler, otobüsler kamyonlar, tırlar gemiler transatlantiklere varıncaya kadar uçaklar her türlü usulü. Onu da yetmiyoruz artık. Uzayı da parselleme tamahkarlıkları başladı. Belli bir dönemden bu yana. En azından 60'lı yıllardan itibaren. O da devam ediyor. Ama Cenab-ı Allah bunları Kendisi bize verdiği imkanlarla emrimize verdiğini anlatıyor. Ve cealaleküm minel fulki Gemilerden ve davarlardan hayvanlardan bineyeceğiniz şeyleri de size yarattı. Takdir buyurdu. Yaratmak bu ayet-i kerimede cealeyi yaratmak anlamında kabul edersek yaratmak, bir doğrudan yaratmak hayvanların yaratılmasında olduğu gibi iki, verilen imkanları insanın da kullanması suretiyle yeni şeyler meydana getirmesi ve gelmesi anlamında. İşte bütün bunları Cenab-ı Allah bize yaratmıştır. İnsanoğlu sakın ben bunu yaptım, bunu ettim falan filan diye düşünerek Allahü Teala'yı devre dışı bırakarak İlahlığa soyunmasın. Çünkü Firavun bile ya ey Haman sen bana büyük bir kule yap. Çıkayım şu Musa'nın ilahına biz. Görüşeyim onunla. Ben onun yalan söylediğini zannediyorum. Falan. Doğru. Hadi bakalım. Sen neyle sana kule yapacak? ne imkanlarla olmayan bir şeyi mi veya yoktan mı onu var edecek yoksa Cenab-ı Allah'ın bu kainatta ve özellikle yüzünde yaratmış olduğu malzemeyi akıl ve idrakiyle kullanarak mı yapacaktı Bu halde yaratmak sık sık da kullanılıyor mu ya İnsan için yaratmak yoktan var etmek anlamında yalnızca Allah hakkında kullanılır. Mevcudu kullanarak şekil değiştiren bir varlık olarak veya bir alet edavat olarak meydana getirmek için de bu manada zaman bu Allah'ın kastedilmesi şartıyla caiz görülmekle birlikte hiç şüphesiz kullanılmaması elbette daha iyidir karışıklık söz konusu olmaması için. Çünkü Halik yaratan sadece Allah'tır ve onun dışındaki her bir şey şu ana kadar mevcut olmuş veya olmamış, gelecekte var olacak olan bütün her bir şey mahluktur. Yaratılmıştır. Küçük büyük, bildiğimiz, bilmediğimiz, gördüğümüz, görmediğimiz, farkında olmadığımız, olduğumuz olmadığımız her bir şey Allah tarafından yaratılmıştır. Onun var ettiği vardır. Seccadenam i̇şte Allah. O yolculuk vasıtalarının en önemlileri. Ful ve en'an. Fülk kelimesi felekle alakalı. Felek de döne döne akıp giden demektir. Fülk de onun isim olarak çoğuludur. Gemi demektir. Nitekim yeryüzündeki gemiler ile Uzay boşluğundaki gemileri birbirinden ayırmak için uzay gemisi deniliyor. O da gemidir çünkü o da belli bir çerçeve içerisinde döne döne yolunu öyle alıyor. Kelimeyle irtibatı bu olabilir diye düşünüyorum yani. Allahü Teala bir de bunlara bineceğiniz varlıklar olarak yarattı. Bunlar üzerinde düşüneceğiz. İşte bize bu nimetleri verdi. Yoksa bizler bu ömrümüzün tamamını bulunduğumuz bölgede ve bulunduğumuz bölgenin imkanlarıyla geçirirsek hayatın bir manada ciddi bir tadı tuzu da olmaz. Sıkıcı gelmeye başlıyorlar. Ama yolculuklar, bu çevremizdeki varlıklar, onlardan istifade edişimiz bizim hayatımıza bir zenginlik katıyoruz. Ve bu insanın yeryüzündeki halifelik vazifesini ifa etmesinin vazgeçilmez unsur ve yardımcıları olarak karşımıza çıkıyor. Peki bunları Cenab-ı Allah niye verdi? Daha doğrusu verdi Bunları muazzam şeyler görerek biz neymişiz be deyip ona karşı çıkmak için mi? Evet. Beşer Cenab-ı Allah'a ibadet etmek için yaratıldı. İbadet de Mabud'un önünde bütün kalbiyle ve varlığıyla zilletini ortaya koymak demektir. Onun için bizler sahip olduğumuz bu imkanlarla şımarmayı değil, aksine Allah önünde tevazumuzu, alçak gönüllülüğümüzü, onun önünde zilleti kabul ettiğimizi izhar etmemiz, göstermemiz için vermiştir bu imkanlar. O halde, vay be biz uçak yapmışız. Vay be biz feza gemisi yapmışız. Olabilir. Nasıl yaptın? Hangi imkanlarını yaptın? Eğer bugün insanlık uzaya gitmişse faraza ateşi bulan denilir ya bulmuş birisi ama ateşi bulan insanın tekeri icat eden insanın veya eenlerin Ef taşı unutmayı öğrenen insanın vesaire de bunda payı vardır Dolayısıyla biz insan olarak dahi hiçbir insan bir tekfer olarak bu imkanları bu, mevcut başarıları gerçekleştiremez. Medeniyetin veya bilhassa teknik imkanların evrenselliğinin manası budur. Orada bütün insanlığın payı vardır. Onun için neticede teknolojiyi kendi tekeline alarak Sömürüsünü daha çok sürdürmek isteyen emperyalist düşünceler, gaddarca düşünceler asla adil olamaz ve kabul edilemez. Sen şu anda sömürdüğün insanların atalarının vaktiyle katkıları üzerine bu binayı kurdun. Bu imkanları kullanabiliyor ve elde edebiliyor. Nasıl olur da senin şu anda istifade ettiğin bu imkanları başkalarından esirgemeye kalkışıyorsun? Çünkü bu bir insanlık mirasıdır. Bu insanlık mirasıdır. Kur'an-ı Kerim bize bunu hatırlatıyor. Bunlar size verildi diyor. Hepinize. Cenab-ı Allah ben araba verdim, Türkiye verdim, Kürde verdim veya Müslümana verdim, kafire vermedim demiyor. Hepinize bunları verdim diyor. halde insanlığın tamamını bu paydan hak ettikleri gibi istifade etmesi, daha doğrusu bu pastadan şimdiki tabirle hak ettikleri gibi istifade etmelerinin sağlanması da ayrı bir insani vazifedir. Ve böylelikle diyor gemileri ve hayvanları Hayvanlar arasından binecekleriniz, bineceğiniz, bineceğiniz vasıtaları yarattı. Niçin? لِتَسْتَهُوا عَلٰى Bu bineklerin ve vasıtaların üzerine iyice kurulasınız. Ama sonra ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ Rabbikum اِذَا اسْتَوَيْتُمْ Sonra bunların üzerine çıkıp kurulduğunuz zaman Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve takulu ve şöyle diyesiniz. Bakın çok önemli. İnsanoğlu elde ettiği başarıların burnuna kapılarak Allah'ı unutmak yerine İslam ona hakikati bilmeyi ve bilinen bu hakikatin ona kazandırması gereken Allah'ın önünde boyun eğip mütevazi davranmayı ve bunun yolunun nasıl olacağını öğretiyor. Bunların sırtlarına üzerlerine kurulduğunuz zaman çıktığınız zaman ve takulu subhanallazi sahra lana haza ve ma kunna muqrine bize bunu müsahhar kılan Allah'a Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Her türlü eksiklikten onu tenzih ederim diyor. Ayet-i Kerime tam olarak belki elimdeki tefsirde acaba eksiği fazlası var mı diye ona bakıyorum. 13. ayet kelime kerime ve künne lehu mukrenin evet buradaki tefsirde maalesef bir lehu kelimesi yazılmamış. Tabi hafızda olmadığımız için bir kontrol etmek durumunda kalıyoruz. ve tekûlû subhânellezî sekkâr lene hâdâ وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِن۪ينَ Bize bunu müsahhar kılan, yani onu istifade edebileceğimiz şekilde emrimize veren, öyle yaratan Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederim. Bunları yaratmakta bilhassa onun eşi, ortağı ve benzeri olmadığını ikrar, itiraf, kabul ve ilan ederim. İman etmekle kalmam bunu haykırırım. Dile getiririm. Onu her türlü eksiklikten tenzih ederim. Ve me mukrinin. Niçin? Çünkü biz o bize bunları vermemiş olsaydı bu imkanları kendimiz zaten baştan beri bununla beraber değildik ki. Çünkü karin birlikte olmak, eş olmak, denk olmak demek. Biz bununla beraber değildik. Beraber insanlık yeryüzüne gelmekle birlikte bu imkanlar yoktu. Sonradan Allah'ın verdiği imkanları aklı yaratmış olduğu bu kainattaki bu hale gelmeye elverişli kainatı ve imkanları ona da bizim akıl ve irademizi de katmamızı sağlayarak biz bunlara sahip olduk, kullanabildik. Atları, develeri belki baştan beri evcil değildiler. Atların baştan beri evcil olmadığı biliniyor ama develerle alakalı ben kendim şu anda özel bir bilgiye sahip değilim. Baştan beri evcil olmayabilir develerden. Onları evcilleştirme sanatını biz evvela öğrendik. Ondan sonra sizi evcilleştirdik. Allah da bizden bize verdiği imkanlarla sizden yararlanma güç ve kabiliyetine sahip bulunuyoruz. Ama biz önceleri bunlara sahip değildik. Ve inna ila Rabbina la mu alibun ve şüphesiz biz Rabbimize dönüp gidecekleriz. Alda. ayet kerim ile geçmeden önce Subhanallazi <Sessizlik> lana muqrinin ve ila kısma yani bize bunu musakhar kılarak emrimize veren ondan istifade etmemizi sağlayan önceden zaten buna sahip olmadık önceden sahip olmadığımız bu varlıkları bize emrimize veren, bu imkanları bize bahşeden Allah'a, Allah'ı her türlü eksiklikten tenzih ederiz. Biz zaten Rabbimize dönüp gideceğiz. Dönüşümüz ona olacaktır. Buyruğunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam her bineye bindikçe mutlaka okun. Ali radıyallahu anh bir gün bineğine binmiş bu ayeti okumuş ve gülümsemiş. Niye böyle yapıyorsun ya Ali dediler. Ben Resulullah'ı böyle yaparken gördüm. O gülümseme büyük bir ihtimalle bu nimetlere olan memnuniyetini, şükrünü hal diliyle ifade etmek ve göstermekti. Allahu alem. Hatırıma öyle geliyor. ya. O tebessümü, o gülümseyişi bir şükürdü. Şükür anlamında bir gülümsemeydi. Allah bizlere bunları müsekkal kıldı ya. Bunları bizim emrimize verdi. Yoksa düşünebilir misiniz? Kocaman bir devre, küçücük bir çocuk yularından istediği tarafa götürebiliyor. Yüzlerce deve bir kervanda yük taşıyarak ülkeden ülkeye ticaret mallarını taşıyarak sağa sola sapmadan istenen yere götürdüler. Tarih boyunca bunlar böyle oldu. Savaşlarda kullanıldılar. Bunlara filleri de katalım zamanla vesaire vesaire. Günümüzde bütün bunlar. Yani bir silahın meydana gelebilmesi için ve olabilmesi için günümüzde kim mevcut silahlardan bahsediyorum. Kaç tane fizik bilgisi, kaç tane adanması diyeyim. Kimya bilgisi, malumat, kaç tane yasa ve bu yasaların gerekleri bir araya geldikten sonra oluştu. Vidalarından, civatalarından, Efendim Özel'in parçalarından vesairesinden, madenlerinden, şundan bundan elementlerinden bahsetmiyorum. İşte bu birikim, medeniyet birikimi, beşeriyetin birikimi, beşeriyetin ortak malı ve bunu bize lülut eden cenab Allah'tır. İşte bu imkanlara sahip olduğumuz için özellikle yolculuklarımızda bize bu imkanları verdiği için bu ayet kelimesi, daha doğrusu bir ayet kelimenin son yarısıyla sonraki kısacık ayet ki 13. ayet ile 14. ayet-i bu süredir. Bizim her bir bineye bindikçe Rabbimizi hatırlayarak bu duayı bu zikri yaparak ona şükrümüzü sunmamız, takdim etmemiz icap ediyor. Kısacası, Kur'an-ı Kerim, Resulullah Aleyhissatüselam'ın hayatı dikkate alınacak olursa her bir şey bizlere Allah'ı hatırlatmalı ve Allah'ı hatırlatıyor aslında. Her şey bize Allah'a hatırlatıyor. Nitekim şairin dediği gibi. فَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ Her bir şeyde O'na ait, O'nun bir ayeti, bir alameti, bir belgesi, bir delili vardır. Ve bu her bir delil O'nun bir vetek olduğuna delil teşkilidir. O halde kainatı Cenab-ı Allah'ın bize gösterdiği şekilde görmek, okumamızı işaret ettiği şekilde okumak imanımızın en önemli meselesi olduğu gibi, daha doğrusu tezahürünün en önemlisi olduğu gibi günümüz beşeriyetinin de mahrum olduğu en büyük imkanlardan birisidir beşeriyet bugün bu imkanı kaybettiği için de aynı zamanda çevresini tabiatı tahrip edebilmekte hor kullanabilmekte kainatın Allah tarafından her bir zerresinin ne maksatla yaratıldığını bilmediğimiz zaman onları maksatları dışında da kullanırız kim bir hadis-i şerifte belirtildiğine göre bir gün birisi bir ineğe binmiş gidiyormuş. Bukhari Müslim Tirmizi'de mevcut olan bir hadis. Derken inek dile gelmiş. Demiş ki ben bunun için yaratılmadım. Yani sen beni binek olarak kullanıyorsun ama ben bineyim diye yaratılmadım. Bineleyim diye yaratılmadım. İnnemâ hulüktu lil harf Ben ancak çift sürmek için yaratıldım diyor. Buradaki ancağı özellikle diyelim. Alıyorum. Ben özellikle Çift sürmek için yaratıldı. Sen benim sözüma niye biliyorsun? Sonra ne? Bir Ali Selam, ben diyor, bunun gerçekleştiğine ben de iman ediyorum. Ebu Bekir de iman ediyor, Ömer de iman ediyor. Tabi bu onların ayrı bir faziletidir. Fakat burada özellikle vurgulamak istediğim husus şu. Az önce bahsettiğimiz yeri, araziyi, toprağı da maksatlarına kullanmak icap ediyor. Kayalık arazide mesela fabrika kuracaksanız fabrika kurun. taş ocakları, maden ocağı olarak kullanırsınız artık kolay mı? Nasıl ki o arazide tarım, ziraat yapamıyorsanız, ziraat yapılabilecek yerde de başka maksatlarla o araziyi kullanıyorsunuz. İnsanlık bunun sıkıntısını çekti, çekiyordu hala. Ve özellikle maalesef Türkiye'deki çarpık sanayileşme, Ve dünyanın birçok yerinde bunun açık örneklerinden birisidir. Allahü Teala denizleri, ırmakları ayrı bir hayat unsuru olarak yaratmıştır. Siz kurduğunuz sanayinin ifadenindeyse fabrikaların pisliklerini oraya akıtırsanız ziraat-ı elverişli arazilere veya Akarsulara veya denizlere akıtırsanız, orayı perişan edersiniz. Bu yalnız Türkiye'de olan bir hadise mi? Yok. Uzun bir dönem, şu anda nasıl bilemiyorum, ayrı bir tetkiki gerektiriyor belki. Tuna'nın yarısı telef oluyor bilmem Kocaman bir nehir. Almanya'nın ortalarından Doğuyor, ta Karadeniz'e kadar geliyor. Nil, bunlar büyük hayal unsurları. Dicnesi, Fırat'ı, Kızılırma, Sakarya'sı vesaire Diğer dünyadaki bütün değerler bulmaklar. Bunlar tatlı su, dünyanın tatlı suları ayrıca sınırlı. Bunları kötü kullanırsak, onlar için yaratılış maksatlarını dikkate alarak bunlardan istifade etmezsek bir gün gelir bunun zararını biz olmazsa bizden sonrakiyle görecek. Onun için ta baştan beri her bir kainattaki dünyadaki her bir parçanın her bir canlının yaratılış maksat ve hikmetini dikkate alarak Ondan istifade etmek cihetine gitmemiz lazım ki ondan istifademiz kıyamete kadar devam edebilsin. İşte buradaki 15. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah diyor ki Bütün bunlara rağmen iman etmeyenler ne yaptı? وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْأَا اِنَّ الْإِنْسَانَ fakat onlar bunca anlattığımız, zikrettiğimiz ayet-i kerimeler ve delillerin tevhidi ve bu kainat ile kainatın maksatlarını dikkate alarak barışık, sulh ve sükun içerisinde onların yaratılış maksatlarını halel getirmeden insanlar için faydalı olabilecekleri esas hal ve durumlarını dikkate alarak istifade etmeyi sürdürüp ve bunları yaratanın varlığına şükretmek bunları yaratanı şükretmek bunlar bu nimetlere sahip olunduğu için şükredecek yerde bunları bilmediler hem yaratanını unuttular bunları yaratanı unuttular hem de yaratılış maksatlarını unuttular ve bunun neticesinde gerçekte Allah'ın kulu olan bir takım varlıkları bir parçayı kısmen onları ne yaptılar? Ona ortak yaptılar. Ortak koştular. Yani hakikati değiştirdiler değil. Olmadık bir iddiada bulundular. Hakikate aykırı bir inanca sahip oldular. Önce hakikate aykırı inanç uydurdular. Ondan sonra da dönüp bu inançlarına kendileri inandırır. Hani da Fikret demiş ya aynen öyle. Beşeriyetin öyle dalaletleri var. Kendi yapar. Kutunu kendi tapar. Bu şekilde muhtemel çıkıyor. İnnel insana lekefûrûl mubin? Hiç şüphesiz insan Açık, seçik, besbelli, belirgin bir nankördür. Kefur mübalağa kipidir. Çok nankördür. Kefur, hakikati örten, alabildiğine örten, hakikati itiraf etmeyen, hakikati kabullenmeyen ve hakikate aykırı işler yapan iddialarda bulunan demek. İnnah insanı de kafurum mu bir, bir de açık, inkarcılığı, mankörluğu, açık seçik ortada olan bir varlık. Bu niteleme bir mübağlama mıdır? Asla. Daha sonra yine bu ayet kelimeler bu de devam edecek bu tür Fakat şimdiye kadar gördüğümüz ayetler muacrasında bize Gösterilenle insan iman etmek ve imanının gereği olan Allah'a şükretmek Allah'ın istediği şekilde yaşamak durumundadır. Öyle olmazsan ankörlük etmiş olur. Apaçık bir şekilde ankörlük etmiş olur. Bunca delil, bunca imkanı bırakacaksınız. Ayet ve belgeleri bir kenara iteceksiniz. Ondan sonra allah Teala bu şekilde yapan insanlara pek mankör, apaçık şekilde, pek ileri derecede mankörlük eden birisidir dediği takdirde elbette insana haksızlık etmek veya gerçeğe aykırı bir şekilde onu nitelendirmiş olmaz. Önümüzdeki dersin inşallah 16. ayet-i kerimeden bu mübarek surenin, rükut suresinin 16. ayet kelimesinden itibaren devam edeceğiz. Subhan rabbike rabbil izzati ammensi bu. Veselamu aleyke es-sidin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Cenab-ı Allah'a emanet olun.